Abi yıl olmuş 2071. Ciddi değilsin değil mi? Ne olacak be oğlum? Deneyelim işte ne çıkar. Hem bakarsın gerçekten vardırlar da biraz aksiyon gelir hayatımıza. Abicim tamam evren çok büyük. Cinlere benzer yaşam formu da kesin vardır ama yapma ya. Cin çağırmak nedir lan? Kendin diyorsun işte evren çok büyük. Ya bu yazanlar gerçekse ve cinler harbiden gelirse? Düşünsene oğlum ne kaybederiz ki? İyi öyle olsun bakalım. Bizimkileri de çağırıyorum o zaman. Arin gözüne bir sinyal gönderdi. Birkaç saniye sonra karşısında pemura belirmişti. İlkokuldan biri aynı sitede yaşayan arkadaşlar her şeyi birlikte yapar, her maceraya beraber atılırlardı. Oğlum ne var gündüzün bu saatinde manyak mısın? diye çıkıştı pemur onu üzerinde uyku kıyafetleri gözleri çapaklı bir halde geriniyordu bize gelsene hani geçenlerde Murat'ın büyük dedesinin kütüphanesinde bulduğu kitap vardı ya onunla bir şeyler yapacağız çok eğlenceli olacak diyerek durumu açıkladı Halil Ha, gelirken ufaklığı da getir yanında artık bizimle takılmayı hak ettik yarada Murat da kendi gözüne bir sinyal göndererek konuşmaya dahil olduğunda elinde kitabı Pemura'ya sallıyordu. ''Ne eğlencesi arkadaşım sabah sabah.'' Pemura kızıl renkli gözlerini çatarken bir yandan da üstünü değiştirmeye başlamıştı bile. Gündüz saatlerinin çoğunu uyuyarak geçiren Pemura'nın teni dünya güneşine karşı aşırı hassas olduğu için onun sürekli özel kıyafetler giyip güneş kremi kullanması gerekiyordu. Ama yine de güneşin kavurucu sıcağında uyumak yerine arkadaşlarına katılmaya karar vermişti. Kısa süre sonra henüz 11 yaşında olan kardeşi Kemurla birlikte Murat'ın evine vardıklarında hazırlıklara da başlamışlardı. Murat'ın büyük babasından kalma kitabın ortalarında bir yerlerde nasıl cin çağrılacağının anlatıldığı bölümü açtılar. Murat zemine eski yöntemleri kullanarak siyah boya bir şekil çizdi. Davut Yıldız diye adlandırılan altı köşeli şekli çizdikten sonra sıra yıllardır konuşulmayan İbraniceyle ile bir şeyler yazmaya gelmişti. Anlamını kitaptan öğrendikleri yazıları yazmak biraz uzun sürse de bunu da halletmişlerdi. Mum diye sordu Pemur'a. Onun ne olduğunu bilmiyordu. Bir çeşit aydınlatma gereci diye açıklayan Murat, Tridi yazıcıya internette gördüğü bir mum tasvirini gönderdi. Bir dakika sonra gerekli olan 17 mum hazırlanmıştı bile. Arin de gerektiği gibi mumları yıldızın etrafına sıraladı. Hepsini teker teker yaktılar. Sonra da yıldızın etrafına oturdular. Gözlüklerindeki uygulama sayesinde kitaptaki ritüel yazıların nasıl okunduğunu öğrenmişlerdi. Aralarında çok korkan doğal olarak Temur'du. Özellikle Murat küçük çocukla uğraşmayı seviyor. Ona devamlı kötü şakalar yapıyordu ki yine bu oyundan geri durmadı. Dedem anlatırdı. Cinler küçük çocukların ciğerlerini yemeyi severmiş. Gelirse artık seni kurban olarak sunarız. Bizi de rahat bırakırlar. Çocuğu sana be! Diye çıkışıp hemen yanımdaki Murat'ı çimdikledi Temur'un ablası. ''Hiç de bile korkmuyorum ki. Asıl o benden korksun. Geleceği varsa göreceği de var.'' Diye meydan okuyan Timur, küçük elleriyle iki yanındaki Arim ve ablası Timur'un ellerini tutmaktaydı. ''Hadi bırakın goygoyu da şu seremoniyi yapalım artık. Bak, güneşte batmak üzere.'' Diyen Arim, bu saçmalığın bir an önce bitmesi için olayı hızlandırmaya çalışıyordu. ''Başlıyoruz o zaman.'' diyen Murat, Kitabı eline alıp duaların yazılı olduğu sayfayı açtı. Sayfadaki yazıların çevirisi herkesin gözünü eş zamanlı olarak gönderilmişti. Aynı anda söylüyoruz anlaşıldı mı? Üç deyince mi? Dört genç gözlüklerinden akan yazıları okumaya başladı. Uzunca bir duaydı. Tamamlamak neredeyse iki dakikalarını aldı ve bu süre boyunca ne ortamda? ne de duygu durumlarında hissedilir bir değişiklik oldu. Sadece belli etmemeye çalışsa da pemura biraz tedirgindi. Eee? Eee'si birader, bir kez daha gördük ki mitolojiler mitoloji olarak kalmalıymış. Arim bunu dediği sırada hafif kıstıkları aydınlatmalar hiçbir düşünsel müdahale olmamasına rağmen birkaç kez ciddi denip, tekrar kısıldı. O kadar emin olma, diye göz kırpan Murat, yaşanan bu kısa gerilimden memnun olmuş gibiydi. Türkiye oğlum burası, elektrik arızalar, hep olacak tabii. Şşşş, diye onları susturmayı başaran pemura parmaklarını yeşilim sisteminden ayırınca gözlerini yavaş ve tedirgince sağ tarafına çevirdi. Ha sikti bu nidarlardan evin içinde çılgınca bir kaos ortamı oluştu. Arin tabanları kıçına vura vurak küçük evde saklanacak bir yer ararken, Murat, cinlerin gerçek olduğunu öğrenmenin heyecanı ve onlardan birini karşısında görmenin korkusu ve paniğiyle çoktan hava yatağının altına girmişti. Femura ise küçük kardeşini gözden kaybetmiş, bir yandan kendi korkusunun peşinden koşarken, bir yandan da gözleriyle onu arıyordu. Kendini bulduğu en kuytu yere, Salona bitişik mutfağın ortasındaki masanın altına atmıştı. Gizlendiği yerden temura bakanırken gözleri cinder buluştu. İki metreye aşkın boyu vardı yaratı. Teni ışık saçan bir çivit mavisiydi. Bedeni eciş büyüş olmasına rağmen belli bir simetri oluşturuyordu. İri kollarından fırlayan parmaklarında çelik gibi parlayan tırnakları ürkütücüydü. Irkının gözleri de aynı renkte olmasına rağmen bu cinin kızıl gözleri sanki birer topkor gibi parlıyordu. Saçları tam ve gerçek anlamda alev alevdi. Omuzlarına düşen kızıl, sarı, mavi alevler aynı zamanda başından bir karış çıkardı dans etmekteydi. Cin, pemurayla kesişen gözlerini ona dikti. Bastığı yerde hafif bir yanık izi bırakarak Tuva gönderdiğinde kız ne yapacağını bilemez halde çöktüğü yerde kendi dilinde inmiyor, çaresizce debeleniyordu. Panik halindeyken ne başka bir yere kaçabiliyor ne de elinden bir şey geliyordu. Cino'na yaklaştıkça gerginliği daha da arttığından derisi pul pul dökülmeye başlamıştı. Cin mutfağa girmiş, Koca kollarıyla kızı kavrayıp kim bilir nasıl bir ölümle tanıştıracakken bütün saran bir inildi, yaratığında donup kalmasına sebep oldu. Öyle bir inildiydi ki, ses bütün sarmasına rağmen duyanların kulağını tırmalamıyor, yüksek sesli bir çığlık gibi rahatsızlık vermiyordu. Ancak cinde dahil olmak üzere evdeki herkesi korkutmayı başarmıştı. Herkes sesin odak noktasına yöneldi. Murat gizlendiği yatağın altında kulaklarını tıkamış. Arin arkasına saklandığı perdeyi hafifçe aralamış. Pemur'a cinemi baksın sesin kaynağına mı karar verememişti. Kısa süren bu iniltinin ardından sesin sahibi ortaya çıktı. Küçücük bedeniyle salonun ortasında duran Temur'du bu. Yeşile çalan bedeni kalıbına sığmazca büyümekte, gözleri kızıldan yavaş yavaş sarıya dönmekteydi. Cin, Pemur'a'yı boş verip çocuğa yönelmişken Temur da adım adım ona yaklaşıyor. Her adımda bedeni biraz daha genişleyip büyürken, teninden fışkıran kıllar loş odada görünür oluyordu. Sadece beş adım sonra neredeyse ile aynı uzunduğa erişmiş ancak kalıp olarak ondan daha iri bir hale dönüşmüştü. Bu Temur'un ilk kez ikinci formuna bürünmesiydi ki bizim dünyamızdaki kurt adam efsanesi gibi onların geldiği gezegende de böyle bir fenomenden bahsedilirdi. Kılığına girdiği yaratık kurdu andırsa da suratı bir kurdun aksine düz ve eşderha pulluna benzeyen pullarla kaplıydı. Sadece sarı gözleri kurtla benzerlik gösteren Temur'un alnının iki yanından neredeyse yarımşar metrelik kıvrımlı boynuzlar çıkmıştı. Pençeleri devleşen bedenine göre bile üç kattan fazla iri, ağzından fırlayan dişler ürkütücü derecede parlaktı. Temur ya da ondan daha fazlası, değişimin son adımını da tamamladığında gözde fark edilmeyecek bir hızla, Cin'in boynuna sert bir darbe indirip onu yere sermişti bile. Bir anlık şaşkınlığını üzerinden atan cin, kalkmak için hamle yaptığı anda yine, az önceki hızla boynuz darbelerini göğsünde hissetmiş, bu durum kalkmasına da izin vermemişti. Cin hiçbir şey yapamadan, Temur'un ağzından fışkıran parlak dişler, cin'in alevden kafasını bir hamle ve koparıp, Yere tükürmüştü bile